De ki Allah'ın size indirdiği, sizin de bir kısmını helal, bir kısmını haram kıldığınız rızıklar hakkında ne dersiniz? De ki bunun için Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz?